Babımızın başlığı şöyle: "Babu vücubi taati ulatil emri fi ghayri ma'siyatin ve tahrimi taatihim fi'l ma'siyah." Allah'a isyan olmayan, Allah'a masiyet olmayan konularda ulatul umur, yöneticilere ve alimlere itaat etmenin vacip olduğu, farz olduğu bahsi. Günah olan konularda, Allah'a isyan olan konularda yöneticilere ve alimlere itaat etmenin haram olduğu bahsi. Hatırlarsanız geçen hafta bu konuyla geleceğimizi söylemiştik. Yöneticilerin halkları üzerindeki hakları, halkların yöneticiler üzerindeki hakları. Bunlar çok önemli konular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman-ı zikretmiş olduğu, burada bu kitapta zikretmiş olduğu çok önemli hadisler var. Bu hadisler bizim toplum hayatımızı derleyen, düzenleyen, insanlık, insanlığın yaşamının, hayatının idame edilebilmesi için, kargaşanın yaşanmaması için, Müslümanların kanlarının heder olup boşu boşuna akıtılmaması için, Aleyhisselatü Vesselam'ın biz ümmetine yapmış olduğu bazı tavsiyeler var. Bunlar maalesef böyle meclislerde, ilim halkalarında, sohbetlerde okutulup şerh edilen, gündeme getirilen hadisler konular olmadığı için, hadis kitaplarında apaçık bir şekilde yer almasına rağmen, ehl sünnet vel cemaat alimleri, selef-salih alimleri bu konuları çok açık ve net bir dille açıklamış olmalarına rağmen tarih boyunca, insanlık bunlardan bir haber, insanlardan insanlar bu konulardan uzak bir şekilde yaşadığı için, bugün de görüyoruz ki, yüzünde İslam coğrafyalarında görüyoruz ki çok büyük fitneler yaşanıyor, çok büyük e, zulümler yaşanıyor, e, Müslümanların kanı çok ucuz bir şekilde akıtılıyor. Bunların temelinde yatan ana sebep, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biz ümmetine e, bu konuda yapmış olduğu tavsiyelere ne yapmamak? Kulak asmamak, kulak vermemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önce de Allahu Teala'nın kitabında bu konuda bazı, bu konuyla ilgili bazı ayetler var. Tabii bu ayetleri fık ederek okumak, anlayarak okumak lazım ki bu ayetlerdeki bizlere anlatılan şeyleri anlayalım, idrak edelim. Hayatımızda bu şekilde, toplumsal hayatımızda sisteme, nizama girsin. Allah Teala mesela Arap suresi 137. ayette İsrailoğullarından bahsediyor. Biliyorsunuz İsrailoğulları Firavun'un zulmü altında yaşamış, yurtlarından çıkarak, Firavun'un zulmünden kaçarak göç etmiş bir topluluk. Kendilerine peygamber olarak Hz. Musa'nın gönderildiği bir topluluk. allah Teala diyor ki, Araf suresi 137. ayette وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى ala beni İsrail allah Teala'nın vaad etmiş olduğu o güzel sözü, İsrail oğulları için vaad etmiş olduğu o güzel sözü gerçekleşmiştir. Allah Teala bu sözünü yerine getirmiştir. Onlara Allah Teala bazı sözler vermiş. Onları kendi dönemlerinde yeryüzünün en faziletli insanları kılmış, yeryüzünün hakimleri kılmış. Neye karşılık? Araf Suresi'nde diyor ki Allah Teala "Bima sabaru" sabırlarına karşılık. Yani neye sabretti bu insanlar? Firavun'un zulmüne sabrettiler. Biliyorsunuz başka bir ayette allah Teala Firavun ve ileri gelenlerinin toplanıp onların İsrailoğullarının çocuklarını öldürme kararı aldıklarında Musa aleyhisselam onlara ne diyor? olana neyi tavsiye ediyor? Sabredin, Sabredin ve Allah'tan yardım dileyin. Yani peygamberlerin tavsiyesi hep ne olmuş? Sabır olmuş. Şayet var olan zulmü kaldıracak güç, kuvvet, o küfrü izale edecek güç, kuvvet yok ise ve o zulmün kaldırılmasına teşebbüs edilirken daha büyük bir zulüm gelecekse, sürekli peygamberler ümmetlerine neyi tavsiye etmişler? Sabrı tavsiye etmişler. Yani vahiy ile bu konuda aklın çelişmesi mümkün değil. Yani akıl da bunu gerektiriyor arkadaşlar. Zalim bir yönetici var, bir münker var, bu münkeri Kaldırmaya gayret ettiğiniz zaman, harekete geçtiğiniz zaman daha büyük bir münker, daha büyük bir zulüm gelecekse aklende ne yapılması lazım? Sabretmek lazım. Buna sabretmek lazım. Hatta hadislerde gelecek az sonra, aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sabredin. Hatta tel kavni alel havd. Havuzumda diyor, hav havuzda benimle karşılaşıncaya kadar, karşılaşıncaya dek ne Sabr Sabretmeye devam edin, sabredin. Sizler diyor münker olan şeyler göreceksiniz kayırmalar göreceksiniz. Yöneticilerinizin hızlısızlıklarını çal çalmalarını, kayırmalarını göreceksiniz bu manada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sabredin. Bunun için arkadaşlar ilim ehline baktığınız zaman mesela İmam ve Rahimahullah az sonra gelecek hadislerin çoğu muttefakun aleyh hadisler. buhari ve Meslumin ittifak ettiği hadisler. Sahiliği konusunda şüphelerin olmadığı hadisler. Mesela ilim ehli de bakıyorsunuz sabır konusunda çok değinmişler. Mesela İmam Neve rahimahullah bu hadislerle ilgili zikretmiş olduğu bu hafta evet. Diyor ki babul emri bis sabri ind zulmül ulati Yöneticilerin zulüm etmeleri. Yöneticilerin zalim olmaları ve yöneticilerin kendilerini kayırmaları, mal, para, mülk ile ...kendilerini kayırmaları, akrabalarını kayırmaları halinde sabr konusunun emredilmesi babı. Yani bu bugün, bu konu bugün bu konu bizim selefi ulemanın, son dönem selefi ulemanın zikretmesiyle, gündem yapılmasıyla gündeme geldiği için... ...genellikle ikvan-ı müslimin kafasında olanlar, hizbi kafada olan insanlar bizim ilim ehlimizi, alimlerimizi neyle itham ediyorlar? Ne diyorlar? Ulema-ı Sultan. Ne demek ulema-ı Sultan? Bunlar idarecilerin, yöneticilerin, padişahların, kralların neyi? Alimleri. Neden böyle diyorlar? Çünkü bu ilim ehli sürekli halklarına, sürekli e, kendi coğraflarında yaşayan ve dünya coğrafyasında yaşayan Müslümanlara neyi tavsiye ediyorlar? Bir zulüm gördüklerinde, bir kayırma gördüklerinde sabretmelerini söylüyorlar. Bu sözleri söylerken, bu alimler bu fetvaları verirken Neye bakıyorlar? Vahiy, Vahya bakıyorlar. Değil mi? Ondan sonra ve aynı şekilde ilim ehlinin ilim ehlinin bu konudaki sözlerine bakıyorlar. Ve Müslüman toplulukların içinde bulunduğu hale, duruma bakıyorlar. Yani Şek Albani Rahim Ahullah bakın fetvalarına. Savaş olan bölgelerle alakalı bile konuşurken yani çok hikmetli konuşuyor. Ne var diyor senin elinde? Sen oraya gittiğin zaman ne yapacaksın? Yani Karşında bir devlet var. Karşında donanımlı bir ordu var, tanklar var, tüfekler var, uçak savarlar var ve sen elinde zeytin dalıyla çıkmışsın, ne diyorsun? Ben diyorsun, hakkımı, hukukumu elde edeceğim, alacağım diyorsun. Daha büyük belayı, daha büyük musibeti Müslümanların üzerine ne yapıyorsun? Getiriyorsun. Evet, mesela İbn-i Asım, Sünnet adlı kitabında diyor ki, bu konularla alakalı zikretmiş etmiş olduğu rivayetlerde, "Babu ma mâ emara bihin sallallahu aleyhi ve sellem minel sabr. <gülüyor> Endemâ yeral mer'u, Minel umurilleti yef'aluhal gulâet. Diyor ki, kişinin, yöneticisinin yaptığı şeyleri gördüğü zaman, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın bu görülen şeylerde ümmetine sabretmesi bahsi, sabretmesi babı. Demek ki arkadaşlar, bu önemli bir husus. Yani bizler halklara ayaklanmaları, meydanlara dökülmeleri, gösteriler yapmaları yerine, neleri tavsiye etmemiz gerekiyor bu gibi durumlarda? Sabrı tavsiye etmemiz gerekiyor. Ve ilim ehlinin, ilim ehlinin de menheci, ilim ehlinin yöntemi de budur. Şeyh Huluslam ibn-i rahimahullah diyor ki, وَأَمَّا مَا يَقَعُوا مِنْ ظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ اَوْ غَيْرِ سَائِغٍ Kralların, yöneticilerin, veliyul emrin yapmış olduğu, kendine göre haklı ya da haksız zaman zulüm, yöneticinin tarafından baktığın zaman kendini haklı olarak yapabilir. Kimi zaman da hiç yani hiçbir şey yok, haklılık payı yok, kendine göre de yok. Yani öyle havasıyla ne yapıyor? Zulüm ediyor. Ne diyor Şeyh Hulusi'nin Temi'ye? Bakın arkadaşlar. فَلَا يَجُوزُ اَنْ يُزَالَ لِمَا ف۪يهِ مِنْ ظُلْمٍ وَجَوْرٍ كَمَهُ عَادَتُ اَكْثَرٍ <gülüyor> نُفُوسٍ Birçok insanın, birçok nefislerde olan şeyin aksine ne yapılması gerekmez? Bu zulümden dolayı o yöneticinin oradan izal edilmesi gerekmez. تُزِيلُ الشَّرْ بِمَا هُوَ minhu. مِنْهُ Birçok insan neyi ister, neyi arzular? Bu şerri yok etmeyi arzular ama akıbetinde, sonunda bu şerrin yerine ne gelir? Daha büyük bir şer gelir diyor. تُزِيلُ الْعُدْوَانَ بِمَا هُوَ اَعْدَى مِنْهُ Var olan adaveti, var olan düşmanlığı, var olan buz'u yapmış olduğu davranışla daha da arttırmış olur. Aradaki buz, aradaki şey daha da artar. Fal hurucu aleyhim yujibu min'ez zulm ve'l fesad ekseren min zulmhum. Bakın İbn Teymiyye ne diyor? Yöneticilere karşı ayaklanmak, yöneticilere karşı ayaklanmak onların var olan yapmış oldukları zulümün daha da artmasına sebep olur. Yani bu hurucdan sonra, bu ayaklanmadan sonra yaşanacak olan zulümler ne olur? Kat kat artar. Diyor ki "Feyusbaru aleyke ma yusbaru 'inda'l emr bil ma'ruf enhe an'el münker." ala zulmi'l me'muri ve menhi fi mevadi'in kesira. Diyor. Aynı bir insan emri bin maruf yaptığı zaman nasıl ezaya maruz kalıyorsa, eziyete maruz kalıyorsa sabretmek ona tavsiye ediliyor. Aynı şekilde halklara da ne tavsiye edilir? Sabretmeleri tavsiye edilir. Yine diyor ki Şeyh Hüseyin Tehimi Rahimallah. Fessabru alessalatini iza caru min azaimid din. Diyor ki yöneticilerin zulmüne sabretmek dinin teşvik ettiği önemli konulardan bir konudur. <gülüyor> Ve min vasaya el e'immetin nasihin. Bu ümmete nasihat eden bu ümmete nasihatte bulunan insanların nasihatlerindendir. Sabretmeyi tavsiye etmek. O zaman arkadaşlar, bizler diyoruz ki halklar başlarında olan Müslüman yöneticilere geçen haftaki hadislerden de gördünüz. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Namaz kıldıkları sürece yapmayın? Ayaklanmayın, kalkmayın dedi Aleyhisselatü Vesselam. Onlardan gördüğümüz zulüm ne olursa olsun. Ne yapacağız? Buna sabredeceğiz. Şayet bize Günah işlemeyi emrederlerse, diyor, derse ki, sakalını kes, paçanı uzat, başını aç, bu konuda onlara ne yapmayacağız? Bu konularda onlara itaat etmeyeceğiz. Şeyh Sali'l-Usemin Rahimahullah, Riyalı Salihin Şerhi'nde de zikrediyor. Şu üç şekilde olur diyor, yöneticilerle olan ilişkiler. Birincisi diyor, yöneticilerin Allah'ın dinine aykırı olmayan, Allah'ın kitabından ve Peygamberi Sünnetinden sünnetinden emrettiği şeylere it, itaat etmek. Burada bir problem, burada bir beys yok. İkincisi, Yöneticiler bize haram olan, günah olan, masiyet olan şeyleri emrederse buna ne yapacağız? İtaat etmeyeceğiz bu konularda. Üçüncüsü, yöneticiler bize bazı şeyleri emrediyorlar. Bir şeyleri yerine getirmemizi istiyorlar. Bu yerine getirmemizi istedikleri şeyler Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette yok. Ancak Kur'an ve sünnete muhalif değil ve o emredik, emrettikleri şeylerde bir masiyet, bir günah da yok. Buradaki konumumuz ne olmalı? İtaat, peki itaat etmek sünnet mi? Yoksa vacip mi? Farz mı? Farz. Bu konularda diyor ki ilim ehli onlara itaat etmek farzdır. Çünkü onlara itaat etmek Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Niye? Çünkü Allah ve Resulü bizlere neyi emrettiler? Yöneticilere masiyet olmayan konularda itaat etmeyi. Onun için Taşık Salli'l-Useym'in Rahim'in Allah'a burada bazı örnekler veriyor. Diyor ki mesela trafik kuralları. Yani yönetici bir kural koymuş hayatın ne için idamesi için, hayatın akışı için. Burada diyor, ona itaat etmek nedir? Allah'a ve رسولüne itaat etmektir. Farzdır. Çünkü Allah ve رسول bize neyi emrediyor? Yöneticilere masiyet olmayan şeylerde itaat etmemizi emrediyor. İmam-ı Nevi rahimehullah bu başlıkta bize Nisa suresindeki ayeti zikrediyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyühellezine amanu ey iman edenler, atiyullah ve atiyur rasul ve ulil emr minkum. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Bakın itaat kelimesini Allah Teala bu ayet i kerimede iki kere tekrarlıyor. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Ve sizden olan yöneticilere de Burada sizden olan yöneticilere de emrinde itaat edin. Emrine havalmıyor. Tekrar tekrarlanmıyor. Buradaki itaat, yöneticilere olan itaat nereyle sınırlı? Allah'a ve Resul'e olan itaatle sınırlı. Ne demek bu? Yani Allah'a ve Resul'le itaat mutlaktır. Allah ve Resul'ü bir şeyi emrettiği zaman bir kimse için artık o konuda seçme hakkı yok. Acaba deme hakkı yok. Onu yapmak zorunda. Ama yöneticilere olan itaat bu şekilde mutlak değildir. Yönetici ki sakalını keseceksin. Orada ona itaat etmek mutlak değil. Hayır diyeceksin. Değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılan sahabeyi çağırıyor gel diyor. Sahabe gelmiyor. Allah, ayet, Allah Teala ne yapıyor? Ayet indiriyor. Değil mi? Allah ve Resulü şey yaptığı zaman, çağırdığı zaman size hayat veren şeyi çağırdığı ne yapın? İcabet edin. Namazdayken bile icabet edeceksin. Ama Yönetici, kral, padişah Sana ki namaz kılma Vakit çıkıyor namaz kılmayacaksın dese Ona orada itaat edecek misin? Ona orada itaat etmeyeceksin. Evet. Dese ki, yönetici sakalını keseceksin. Burada ona itaat edilmez. Çünkü sakalı bırakmak erkeğin sakalını kesmesi nedir? Haram. Haramdır. Haram işlemektedir erkek bununla. Dediğimiz gibi yöneticilerin emrettikleri şeyler üç kısma ayrılır. allah Teala'nın kitabında ve Resul'ün kitabında olan şeyler emrederler. Emrederlerse İtaat edeceğiz. İtaat etmek zorundayız. İtaat etmek farz. Masiyet olan, ikinci kısım, masiyet olan, günah olan şeyleri emrederlerse, bunlara itaat edilmeyecek. Üçüncüsü ise, Allah'ın ve Rasulünün kitabında olmayan, onların emretmediği şeyler, ancak onun dinine muhalif olmayan, onun dininde, Kur'an'da ve sünnette isyanı olmayan, masiyet olmayan hususlar, hayatın tanzimi için, hayatın idaresi için, idamesi için bir şeyler emredildiyse bize, ona ne yapacağız? Uyacağız. kendi nefsimizi ne yapmayız düşünerek tabiri caizse günün ifadesiyle çakallıklara baş vurmayacağız. Yani adam bir şey koyduysa o konuda ona o konuda isyan olmadı sürece Allah'a ve رسولüne isyan olmadı sürece ne yok itaat etmek var. Karşı çıkmak yok. İlk hadis İbn Ömer hadisi. Hanin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال "Alal meril muslimi" diyor ki Müslüman kimseye vaciptir. Müslüman kimseye düşer. Essem'u وَالتَّاعَةُ ف۪ي مَا احَبَّ وَكَرِهَ Sevdiği ve sevmediği, sevdiği ve hoşlanmadığı, her şeyde itaat etmesi vaciptir, diyor. Ya işte bunu böyle çıkarmış bu yasayı veyahut da böyle bir kural var, şey var, bana uymuyor, işimiz gücümüz gitti, olmaz. Buna itaat edeceksin. Yani orada hayatın genel düzeni için bir kural konulduysa, böyle bir şey yapıldıysa, burada hoşuna gitmese de ne yapacaksın? İtaat edeceksin. İlla en yu'mara bi ma'siye diyor ki aleyhisselatü vesselam şayet günah emrolunursa, günah işlemesi emrolunursa kişiye orada artık sem'i ve ta'a işitmek ve itaat etmek yoktur. Fe idha umira bi ma'siyetin felâ sem'a velâ ta'a muttefakun aleyh. İkinci hadisine i̇bn Ömer hadisi Künnâ nubâyi'u Rasûlallahü sallallahu aleyhi ve sellem ala s-sem'i ve ta'ati yekûlu lana fîmestata'atum diyor ki i̇bn Ömer bu muttefakun aleyhi olan hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ederdik. Neyde beyat ederdik? İşitme ve itaat etme konusunda. Gücümüzün yettiği kadar yöneticilere işitme ve itaat etme konusunda ne yapardık? Beyat ederdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyat alır, söz alırdı insanlara. Üçüncü hadis yine i̇bn Ömer hadisi. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkul Men khal min ta'atin lekiyallaha yevmel kıyâmeh وَلَا حُجَّةَ <لَه> Diyor ki aleyhissalatü vesselam kim diyor itaat etmekten elini çekerse yapmış olduğu beyati bozarsa لَقِيَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةً فَفْ وَلَا <لَه> Kıyamet günü allah Teala'nın huzuruna çıktığında sunacağı özür beyan edeceği hiçbir hücceti bu insanın yoktur. Hiçbir özrü yoktur. Yani sen ne yapamazsın? Yönetici ne? Kendi nefsin için, kendi kafana göre hıruc edemezsin. Ve ne yapamazsın? İsyan bu şekilde edemezsin. Ve men maate ve leyse fî onkî bey'atun maate mîteten cahiliye. Kim diyor öldüğünde, boynunda bir yöneticiye bey'at yoksa, ona itaat yoksa, bu kimse cahiliye Ölümü ile ölmüştür. Hatırlarsanız hafız bin Hacer'in sözünü nakletmiştik. Yani bu kimsenin kafir olarak öldüğü anlamında değil. Bu kimse öyle bir ölümle ölmüştür ki aynı cahiliye insanların öldüğü ölüm gibi. Başta yönetici yok, veli yok. İnsanların hayatını tanzim eden kabile reisleri, kendi koydukları kanunlar bu şekilde ölmüş olur diyor. Aleyhissalatu vesselam. Evet. Enes radıyallahu anh hadisi var burada. Diyor ki, "Kale, kale, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اسمعوا ve işitin ve itaat edin. وَاِنِسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدُنْ حَبَش۪يۜ Böyle ki diyor, başınıza yönetici olarak Habeşistanlı bir köle gelse dahi. Düşünün. Bir yöneticiniz var. Dışarıdan bir düşman güç geldi. Sizin başınızdaki bu yöneticiyi ne yaptı? Galebe çaldı. Kılıcıyla, silahıyla, topuyla, tüfeği indirdi. Ve bütün hükmü, yönetimi, bütün idareyi eline aldı. Baktınız ki bu adam, idareyi alan, yönetimi alan bu adam Habeşistanlı bir köle. Hür bile değil. Diyebilir misiniz? Ya kardeşim, bu bizim yöneticimizi devirdi Zaten hür de değil, özgür bir adam da değil, köle. Biz buna işitip itaat etmeyiz. Yani ne abartı yapsın, böyle ki artık hüküm onunla olursa olsun, biz bunu dinlemeyiz deme hakkımız var mı arkadaşlar? Yok. Diyor Kalesetülü Selam. Kenna rasahu zebibe. Sanki diyor başı ne gibi kuru üzüm. Siyah üzümler var ya. Nasıl olur böyle zencilerin? Esmerlerin, o şeylerin saçları böyle kıvır kıvır kıvırcık olur. Diyor ki, böyle diyor ki başınıza böyle bir adam geçse ne yapacaksınız? İşitip itaat edeceksiniz. Bu hadiste Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Tabi aleyhissalatü vesselam diyor ki innekum setelkavuna ba'di ifraten Sizler diyor, benden sonra kayırmalar Göreceksiniz. Yöneticilerinizin, padişahlarınızın, krallarınızın, kendilerini kayırdıklarını, yani ne demek kayırmak? Yani saraylarda yaşayacaklar, değil mi? Güzel arabalara binecekler, çevrelerine, iş, akrabalarına iş güç verecekler, ihaleler verecekler, değil mi? yollar yap, yol ihaleleri, inşaat ihaleleri verecekler. Bu şekilde kayıracaklar. Ne yapmamız gerekiyor? Neyi tavsiye edilir aleyhissalâsâlam? Diyor ki Fasbirû Sabredin. Hatta telkavni alel havuz. yani Havzumda benimle karşılaşınca, benimle buluşunca dek ne yapın? Sabredin. Yani selef-i salihin ehl-i sünnet vel cemaatin itikadı bu arkadaşlar. Yani bunu beğenmeyenlerin itikadı, kimin itikadı? Haricilerin itikadı. Yani hariciler en ufak bir şeyde ne yaparlardı? Kılıcı kaldırırlar. Bu şekilde hükkama, yöneticilere karşı ayaklanırlardı. <gülüyor> diyor Şeyh e, İbn-i Rahimahullah. Bazıları var ki diyor, dergilerden, gazetelerden, vaaz kürsülerinden, hutbe ver cuma hutbelerini verdiği minberlerden, mihraplardan ne yapmakta? Yöneticiler hakkında atıp tutmakta. Diyor Matlub olan, şer'i olarak istenen şey bu değil davranış. Ne yapacaksın? Gideceksin yöneticiye. Nasihatta bulunacaksın. Ya da mektup yazacaksın ona direkt, şahsi olarak. Allah'tan korkmasını teşvik edeceksin. ehl sünnet ve cemaatin menheci metodu değil. Yöneticiler hakkında ne yapmak? Onların hatalarını, onların eksiklerini, onların kusur ve ayıplarını herkesin içinde konuşmak. Tavsiye edeceğin bir konu varsa, bir husus varsa Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadislerde geldiği üzere Ne yap diyor Aleyhisselatü Vesselam? Tut kenara çek. Baş başa kal onunla diyor. Elinden tut onunla baş başa kal. Aleni olarak apaçık bir şekilde diyor söyleme Aleyhisselatü Vesselam. Nasiyetini kabul ederse sen diyor üzerine düşeni yapmışsındır. Et, ederse ne güzel. Etmezse üzerine düşeni yapmış olursun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet, altıncı hadis Abdullah İbni Amr radıyallahu anhüme kal. Kullnâ ma'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer. Diyor ki Abdullah İbni Amr, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuğa çıkmıştık. Seferdeydik. Fe nezelnâ menzilen fe minnâ men nuslihu kibâehu ve minnâ men yentazil ve minnâ men huve fi ceşerihi. Diyor ki konaklamak için bir yere indik. Bir yere konakladık. Kimimiz çadırını kurup çadırınınla meşgul idi. Kimimiz ne yapıyordu? Ok atıyordu. Ne yapıyor? Kendini ok atarak hedefe yetiştiriyor, talim yapıyor. Kimimiz de diyor hayvanlarının başında, otlayan hayvanlarının başında duruyordu. Herkes meşgalesinde işine konulmuş, koyulmuş Bir şeylerle oyalanıyor. Diyor ki Samsam İzne munadi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem as-salata Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ilancısı munadizi sesleniyor haydi cemaatle namaza diye diyor ki sahabe Abdullah ibn Amr fac'tame'na ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldik ve bize şöyle dedi, lem yekun kabli kâne en alâ mâ lehum. Diyor ki hiçbir peygamber olmasın ki, hiçbir peygamber gelmesin ki benden önce. O diyor, ümmeti için hayır olan, hayır olarak bildiği şeyleri ümmetine öğretmesin, ümmetine aktarmasın. Yani her bir peygamber hayır olarak ne varsa o insanlık için, ne yapmıştır? O hayrı insanlara aktarmıştır. O hayrı insanlara nakletmiştir. O hayrı insanlardan gizlememiştir. Ve yunziruhum şerr ma ya'lemuh lehum. Ve onlara onlar için şer olan, onların kötülüğü olan bir konuyu da ne yapmıştır? Muhakkak uyarmıştır. Susmamıştır yani. Tabi burada neyin delili var arkadaşlar? Hayrın <gülüyor> Dinde peygamberlerden sonra idatların çıkarılmayacağına delil var. Niye? Çünkü peygamber aleyhisselatü vesselamdan önceki bütün peygamberler ümmetlerine ne yaptılar? Hayra götüren her şeyi onlara gösterdiler. E, i̇nsanlığın efendisi, peygamberlerin sonuncusu da... ...eğer onlar öyleyse hayli hayli böyledir ki zaten hadislerde sahih bir şekilde bu ifade ediliyor. Yani bizler için hayır olacak ne varsa... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu bizlere beyan etmiş, açıklamıştır. Bu hayrı gizlememiştir. O zaman Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın o gün için hayatında yapmadığı bir şey ondan sonra ortaya çıkarılıyorsa bunun hayır olması mümkün müdür? Değildir. Çünkü hayır olsaydı ne olurdu? Aleyhisselatü Vesselam bunu bildirirdi. Diyoruz ki bunda bir hayır yoktur asla. Ama adam illa da ısrar edip de bunda hayır vardır derse o zaman ona şöyle bir cevap da veririz. Deriz ki eğer bunda bir hayır varsa, senin yaptığın bu şeyde bir Allah'ın katında senin için bir hayır varsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de bunun yapmadığını, bize bunu öğretmediğini biliyorsak, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sen neyle suçlu olmuş olursun? Bu dini, bu hayrı gizlemekle suçlamış olursun. Değil mi? Yani her ikisi de acı diyor ki ve fi diyor ki Aleyhissalatu vesselam ashabuna diyor bu ümmetin ümmeti Muhammed'in diyor ilk gelenleri nedir fitnelerden afiyettedir yani bu ümmetin ilk gelenleri ashab ashabın da ilk bölüm dönemleri yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yaşadığı Hz. Ebubekir'in ve Hz. Ömer'in değil mi yaşadığı dönemler Ümmetin afiyet olduğu dönemler. Fitne yok. <türüntülüyor> ve sayusibu ahireha belaun ve umurun tunkiruneha. Ve diyor bu ümmetin sonuna öyle belalar gelecek ki, inkar ettikleri öyle münkerler başlarına gelecek ki. Ve teci'u fitenun yurakkiku ba'duha ba'd. Öyle fitneler gelecek ki arda, arda peş peşe her gelen fitne bir önceki fitneye göre daha ne olacak? Sert olacak bir önceki fitne daha yumuşak olacak yani fitneler artışta olacak. Vatcij ul fitne tu feyqul umminu hadhi muhliketi summeten keşif. Bakacak ki mümin bir fitne geliyor diyecek ki ya bu işte benim helak olacağım benim öleceğim fitne herhalde bu yani fitneler büyüdükçe büyüyecek değil mi? Şimdi bugün de görüyorsunuz adam Suriye'de yaşıyor ya ölüm ile hayat arasında çok Küçük bir fark var adamın hayatında. Ya, diyor ki ya kesin herhalde biz buradan kurtulamayız diyor. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, keşif. Sonra bu fitne oradan ne yapacak? Kalkacak. Ve fitne fitnetu feyekulul mü'min hâzihi Sonra başka bir fitne daha gelecek, mü'min olamayacak, işte bu evet. Yani benim ölümüm bu olacak herhalde diyecek. Femen ehabbe en yuzah anin Nar ve yedhulel cenne. Diyor ki aleyhisselatü vesselam kim ateşten uzaklaştırılmak ister, kim cennete gitmek ister ise, fel te'tihi meniyyetuhu ve huwa yu'minu billahi ve liyumil ahir. O kimsenin ölümü ne zaman gelsin, o kimse Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorken gelsin. Yani iman çok değerli bir şey arkadaşlar. Sürekli allah Teala'dan bu iman üzerine sebatkar olmayı temenni etmek, niyaz etmek gerekiyor. Yani kalpler öyle takallup ediyor, öyle değişiyor ki günden güne ahir zamanda Aley aleyhissalatü vesselamın da haber verdiği üzere kişi mümin olarak geceleyecek, kafir olarak sabahlayacak. Yani bugün insanlardan gerçekten öyle sözler duyuyorsunuz ki o sözler öyle kötü sözler ki o sahibini ne yapabilecek büyüklükte, Allah'ın dininden çıkaracak büyüklükte. Adam cahil konuşuyor. Cahilce eskiden İnsanlarda ne vardı? Dine karşı bir ürkeklik, bir ihtiram, bir saygı, bir eziklik vardı. Ama şimdi insanlar da o da kalktığı için, bakıyorsun ki adam bu dinin apaçık emirleri hakkında. Bu dinin emrettiği bazı hususlarda bile ne yapabiliyor? İleri geri konuşabiliyor. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kişinin diyor yani cennete girmesinin ve ateşten uzaklaştırılmasının alameti nedir? Ölümü geldiğinde, öldüğünde iman üzere ölmesi. Allah Teala'ya iman üzere ölmesi. Ve yati ila'n nas'i lladhi İnsanların ona nasıl insanların ona nasıl davranmasını istiyorsa onun da insanlara o şekilde davranması. Bu da bir alamet, bu da bir işaret. Ya yani bakıyorsun ki adam başkalarına öyle davranıyor ki öyle muamele ediyor ki insanlardan birisi kalkıp ona onun davrandığı gibi davransa, dünyaya ayağa kaldırıyor. Bu hoş bir haslet değil. Yani sen, insanların sana nasıl davranmasını istiyorsan, insanların seninle olan ilişkinin nasıl olmasını istiyorsan, sen de insanlarla ilişkilerini o düzeyde ne yapacaksın? Tutacaksın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize toplumsal sosyal nasihatlerde bulunuyor. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَتَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ kim diyor bir yöneticiye beyat eder elini verir kalbini verirse kalbinden beyat ederse falyuti'hu inistata' gücü yettiğince ona ne yapsın itaat etsin ve in jaa ahar yunazi'uhu fadhribu 'unuqal ahar geldi de birisi veyahut edilen, yönetimi elinde bulunduran bir yönetici ayaklanır ve onu indirmeye kalkarsa ne yapın diyor aleyhisselatü vesselam? Bu ayaklanan, yönetime talip olan ikinci kimsenin boynunu vurun, ona izin vermeyin. Ne kadar iyi, iyi olduğunu görseniz de, zannetseniz de, Müslüman olan yöneticiyi indirmeye kalkan o ikinciyi ne yapacaksınız? Boynunu vuracaksınız, ona izin vermeyeceksiniz. Tabii geçen ders de sorulmuştu. Bazıları ne diyor? Ben kardeşim diyor. Yöneticiye beyat vermedim. Gidip tokalaşmadım diyor. Benim beyatım yok diyor. Onun için diyor ben ona itaat etmek zorunda değilim diyen bazı cahiller var. Yani ilim ehli diyor ki Hz. Ebubekir halife olduğunda yahut Hz. Ömer halife olduğunda bütün o günkü yüz binlerce olan Müslüman tek tek gelip ne yapmadı? Beyat etmedi. Evdeki yaşlı kadınlar, çocuklar kalkıp beyat mı etti? Böyle bir şart da yok zaten. Ehlül ve vel akd. O toplumun ileri gelenleri, öncüleri, şimdi kanaat önderleri gibi böyle şeyler söylüyor. Bu tip insanlar ne yapacak? Alim, ulema. Gider beyat eder. Bu şekilde toplumun beyati de ne yapmış olur? O yöneticiye gerçekleşmiş olur. Artık toplumda sözü geçen adam olan o yöneticiye İtaat etmek herkesin üzerine az önce beyan etmiş olduğumuz şartlar dahilinde, çerçevesinde farzdır, vaciptir. Onlara itaat, Allah'a ve Resulüne itaattir. Meşru olan konularda. Böyle işte kolay ee, alınacak bir konu değil bu konu. Dediğimiz gibi insanlar bu konuların konuşulduğunu Sohbetlerde ders olarak işlendiğini hiç duymadılar çoğu insan. Duyduklarında da ne yapıyorlar hayretlerini gideremiyorlar. Diyorlar ki ya siz ne yapıyorsunuz? Zulmün yaşamasını, zulmün devam etmesini istiyorsunuz gibi bu konularda konuşan bizleri neyle itham ediyorlar? Yöneticilere karşı yağcılıkla bizim ulemamızı, alimlerimizi yöneticilerin tayin ettiği maaşlı alimlikle e, itham ediyorlar. Halbuki, yani bu konu ilim ehlinin ilk çağdan itibaren e, işlediği konu. İmam Ahmet Rahimahullah biliyorsunuz, Yani sokaklarda gezdirilerek dövülüyor, kırbaçlanıyor. E, bayılıyor. İmam Ahmet Rahimahullah. Aleyküm, Aleyküm. ve aleyhi ve berekatuhu. Yani kendisine öyle bir zulüm, reva görülüyor ki, İmam Ahmet'e. Hatta hadis, rivayet etmesi dahi yasaklanıyor aleni olarak. Camilerde ders okutulması yasaklanıyor. Hapsediliyor. Değil mi? Hapsediliyor. Buna rağmen kendisine bu zulmü yapan yöneticiye ne diyor? Emirul Mü'minin. Mü'minlerin emir yöneticisi diyor. İmam Ahmet'e rahimahullah. Ve ona Dua ediyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri bu şekilde. Benimle havuzda karşılaşıncaya dek ne yapacaksınız Aleyhisselatü Vesselam? Sabrede. Hakkınızı, Onların sizin üzerinizde olan hakkını vereceksiniz. Sizin hakkınızı vermiyorlarsa bırakıp Allah'a saklayacaksınız. Allah'a havale edeceksiniz. Dediğimiz gibi yöneticilere yani nasihat da çok önemli. Nasıl bahsedeceğiz? Burada Şeyh Saleh Al-Useymin rahimehullah'ın Maqasidü'l-İslam adlı kitabından bir yer okuyacağım size. Diyor ki rahimehullah "İndema kararra en-nasiha latakun lil-wulata sirran la'alaneten ve saqa ba'dül-el ala'da" diyor ki "ve eğer kelamu fil-meliki bi-ğaybatin ev nṣḥuhu cehran ve't-teşhiru bihi min ihânatihi'l-latî tev'ada Allahu fâ'ilaha bi-ihânati fe lâ şekke enne yecibu murâ'atü mâ zekernâ" diyor ki Şeyh İbn-i Asayy Rahimahullah diyor, yöneticiler hakkında onların arkasından konuşmak gıybet ise, bu gıybettir, ve apaçık bir şekilde insanların içinde, insanların gözü önünde ona nasihat etmek, onu küçük düşürmek ise ve allah Teala bunu yapan kimseyi küçük düşürmekle tehdit ediyorsa, Burada diyor dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Yöneticilere nasıl nasihat edilmesi gerekiyor? Diyor ki burada diyor dikkat edilmesi gereken şey nasihat ederken yöneticilere ne yapılması? Gizli nasihat yapılmasıdır. Limen <gülüyor> istata'a nasihatuhum min ve ve Tabii kimler nasihat edecek yöneticilere arkadaşlar? Alimler, ilim ehli. Onların yanına giren, onların meclislerinde bulunan alimler ne yapacak? onlara nasihat edecek. Diyor ki fe inna sultan fi ma laysa min din alanen. Yani yöneticiye alenî bir şekilde nasihat etmek dinin emrettiği hususlardan biri husus değil ve inkarı ذلك عليه في المحافل ve mesacit ve suhuf ve mevadi'il va'z ve gayri ذلك, ليس من باب النصيحة في شيء. Yönetici hakkında işte biz buna söylemiştik, nasihat ettik diyerek ders halkalarında, vaazlarda, gazet köşelerinde Meydanlarda bunlara, bunların hakkında, yöntezin hakkında konuşmak diyor nasihat değildir diyor şey. İbnü’s-Senâhümullah. al uzerlik. Böyle yapanları görürsün, böyle yapanları vardır diyor Bunlara diyor aldırma, bunlara aldanma. Şimdi değil mi? Yani çok hoş geliyor nefislere. Ya o adam Koskoy devlet başkanına insanların önünde ne yaptı? işte haddini bildirdi. Halbuki bu Allah'ın dinine muhalif bir hareket. Muhalif bir davranış. Çünkü bu Selefi Salihin, bu ümmetin selefin Salihin'in, Peygamber Aleyhisselatü tavsiyelerini alan Selefi Salihin'in davranışta aykırı bir davranıştır. Şeyh el usemin Rahimahullah. Evet. Burada bir eser var. Bu eserde İmam, İmam Ahmed ibn Hanbel rivayet ediyor bunu. Diyor ki, Said bin Cehman diyor ki, "Ataytu Abdullah ibn Abi Aufa. Abdullah ibn Abi Aufaya geldim. Diyor, Basra'da göz hapsinde, evinde göz hapsinde bu adam. Ona selam veriyor. Aralarında bir konuşma geçiyor. Bu Said ibn-i diyor ki, bu ev hapsinde olan, insanlarla görüşmesi yasak olan alim. Diyor ki, ey diyor Said ibn-i Cehman, elinden tutuyor onu böyle, sıkı bir şekilde anlatıyor. Elimi tuttu şöyle diyor, cimcikleri diyor, beni dinlemez yani nasihat ettiğin bir insanın seni dinlemesi için elini sallarsın böyle. Dedi ki diyor, aleyke bissevadil Azam Cemaatle birlikte ol, toplumla birlikte ol. Aleyke bissevadil a'azam. İnkânes sultanu Sultan minke fe'tihi fî fâ beytihî. Eğer diyor Sultan, eğer diyor Padişah, eğer Kral, eğer Başbakan, Cumhurbaşkanı, seni dinleyen bir insan ise, onun yanına git, onun evinde ona nasihat et diyor. Fa ak bir bildiğin Allah'ın dininden bildiğin şeyleri ona orada evinde aktar. Fa in kabilemin ke senden bunu kabul ederse ne güzel bu? İlla fedahu, kabul etmezse diyor, onu bırak. Fa in kelaste bi alem minhu sen. Ne değilsin? Ondan bu konuda daha bilgili değilsin. Sen üzerine düşeni yap. Ondan sonra onu bırak. Yani bu ümmetin selefi de bakın. Yani adamı hapsetmiş evine. Değil mi? Şimdi insanı bir alimi hapsetiyorlar. Adamı ne yapıyorlar? İşte yani hapisten çıktığı zaman aleni bir şekilde yöneticiler hakkında konuşturuluyor, şey yapılıyor. Bunların hepsi ehli sünnet ve cemaatin itikadına muhalif davranışlar. Çünkü yani yöneticiler bir heybet olması lazım arkadaşlar. Eğer yoksa orada ne olur? Bir kargaşa olur. Yani şu anda biz bu yaşamış olduğumuz düzenin yani hayatın normal, olağan şekliyle cerrahan etmesinin, akıp gitmesinin nimetini belki bilmiyoruz. Kadrinin kıymetini bilmiyoruz. Kapıdan çıkıyoruz, arabamıza biniyoruz, işimize gidiyoruz. Değil mi? Alışverişimizi yapıyoruz. İşte manava gidiyorsun, araba alıp satıyorsun, yani arsa alıyorsun, ev almak istiyorsun, gidiyorsun, ev alıyorsun. Bahsetmiştik size. Şimdi Suriye'deki arkadaşlar, diyorlar ki şu anda diyor arsalar, araziler çok ucuz Suriye'de. Peki diyorsun satış nasıl oluyor? Yani nasıl satış yapacaksın? Tapu falan. Diyorlar satış yok. Alıcı ile satıcı arasında ne var? Sadece bir sözleşme var. E ne olacak? Büyük yani Muhakkak ne yapman lazım o aldığın tarlaysa tarlaysa arsaysa arsa çevireceksin içine bir, birkaç bina dikeceksin ki bu olaylar bittikten sonra hak sahibi olduğunu iddia edebilesin. Yani hem para veriyorsun sahibinden alıyorsun ortada hiçbir dalagere yok ama buna rağmen yarın bu aldığın yerin ne olduğu ne olacağı belli değil. Neden kaynaklanıyor bu çünkü artık ne olmuş hayat düzeni bozulmuş hayat düzeni kargaşaya gitmiş. Yedince hadis an Ebi Hunayda va İbn Hücur قال سأle Selametü ابن يزيد الجعفي Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selametü ابن يزيد الجعفي radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip soruyor diyor ki Ya Nebiye Allah أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا geliyor sahabe diyor ki Ey Allah'ın Resul Yöneticilerimiz gelir de bizlerin üzerinde olan haklarını bizlerden alırlar, isterler de bizim onların üzerinde olan haklarımızı bizlere vermezler vermezler ise ne yapmamızı emredersin? Ne yapalım? Bakın hadi soru çok açık. Yöneticiler halktan, vatandaştan ne yapıyorlar? Söke alacaklarını alıyorlar. Ama halka vermeleri gereken şeyleri halka vermiyorlar. Ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Hadis sahih Müslim'de Sahih bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam arada a'raza anhu aleyhissalatü vesselam'ın hoşuna gitmiyor bu soru önce. Yüzünü çeviriyor aleyhissalatü vesselam. Sağada bir daha soruyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam isme'u ve ati'u. Ne yapın? İşitin, dinleyin ve itaat edin. İnnem aleyhim ma hummilu ve ma humiltum. Onların sorumlu oldukları şeyler onlara yüklenen sorumluluklardır. Ne yapmak? Hak, hukuk, adalet sağlamak. Halkı Allah'ın dinine, dinini yaşatmaya çağırmak, davet etmek. Onlar bunlardan sorumlu olacaklar. Sizin haklarınızdan sorumlu olacaklar. Ve aleykum ma hummiltum. Sizin de sorumlu olduğunuz şeyler nelerdir? Onlara İtaat etmeniz, işitip itaat etmeniz. Siz bunu yapın diyor Aleyhisselatü Aleyhisselam. Mesela. Çünkü size düşen budur. İşitin ve itaat edin. Bunun ötesindeki, onların sorumluluk alanında olan şeyler sizi ne yapmaz? İlgilendirmez. Kıyamet günü onların hesabını kim verecek? Allah'a. Allah'a onların hesabını verecekler bunlar. Evet. Bu çok net bir açık bir dizi arkadaşlar. Yani sahabe bir zulümden bahsediyor. Değil mi? Diyor ki, bizden Haklarını alıyorlar ama bizim haklarımızı bize vermiyorlar. Ne yapalım? Çıkalım miting mi yapalım? Bağırıp çağıralım mı? Ayaklanalım. Başbakanlığın, Cumhurbaşkanlığının, Krali Sarayı'nın önünde protesto mu yapalım? Terlik mi fırlatalım, yumurta mı atalım? Değil mi? Bakın hiçbiri yok arkadaşlar. İşitin ve itaat edin diyor. Siz diyor işit, sizin üzerinize düşen işitmeniz ve itaat etmenizdir. Evet 8. hadis Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu قال قال رسول sallallahu e aleyhi ve sellem Aleyhissalatu vesselam diyor ki innakum innaha setekunu ba'di athara diyor ki Aleyhissalatu vesselam benden sonra kayırmalar olacak ve umurun tunkirunha ve benden sonra sizlerin münker gördüğünüz dinen münker olan şeyler olacak Aleyhisselatü Vesselam bunlara haber veriyor. <gülüyor> Kalu ya Resulallah. Sahabeler hemen soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü. Keyfe te'muru men edrake minne zâlik. Bizlerden bu döneme yetişen, bizleri uyardığın bu döneme yetişen olursa bizlere ne yapmamızı emredersin? Bakın, yani kayırmalar olacak diyor Aleyhisselatü Ne demek kayırmak arkadaşlar? Yani adam, yönetici ne yapacak? Parayı kendine ayıracak. Yaşantısını ayıracak değil mi? Belki gümüş taslarda, altın taslarda içecek. Değil mi? İpek, atlas halılarının üzerine basacak. Saraylarda yaşayacak. Akrabalarını, yakın akrabalarını kayıracak. Değil mi? Kayırmak denince bu, budur yani bunun tarihi. Ve münker olan şeyler de göreceksiniz bunlardan. Sahabe diyor ki ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Neyi tavsiye edersin bize? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذ۪ي عَلَيْكُمْ Diyor ki, üzerinize olan halk olarak, sizin onlar üzerinizde olan haklarını onlara ne yapacaksınız? Vereceksiniz. Nedir o? işiteceksiniz ve itaat edeceksiniz. Bakın, Ahmet İbn-i Anbel kırbaç yiyor, işkence görüyor, ama hala üzerindeki olan hakkı ne yapıyor? Yerine getiriyor. وَتَسْأَلُونَ وَتَسْأَلُونَ Allah الَّذ۪ي لَكُمْ Peki bu kayırmalar, bu münker olan şeyler ne olacak? Onu kimden isteyin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onu kime bırakın diyor? Allah'a bırakın, Allah'tan isteyin diyor. Zaten mümin olan böyle düşünüyor arkadaşlar. Yani, müminin hesabı ahirete yöneliktir, uzun vadelidir. مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ Bu hadisin sıhati ittifak ediyor Buhari ve Müslim bu hadise ittifak etmiş i̇bn Abbas, 10. hadis, bu baptaki 10. hadis. <Sessizlik> Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, Men kerihe min emirihi şey'en fel yasbir. Bakın kim? Yöneticisinden, başındaki idareciden, hoşlanmadığı, hoşuna gitmeyen bir şey görürse, ne yapsın? Fel yasbir. Sabretsin. Şimdi biz dedi ki deminden, yani ilim ehli hep bunu tavsiye etti. Bunu tavsiye etmeye devam ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu. Değil mi? Kim? Çok açık. Yani hariciler niye hadis inkarcısı oldu arkadaşlar? Hadis inkarcısı olmalarının sebeplerinden bir tanesi de bu konular. Çünkü hadisler o kadar çok açık ve net bir şekilde yöneticilere itaat etmeyi, Müslüman yöneticileri Den gö görülen zulme sabretmeyi emrediyor ki hariciler bunları görünce ne yapacaklar? Yani Bütün mezheplerinin şeyi ne yapıyor? Yerle bir oluyor. Hadis inkarısı oldu çıktılar arkadaşlar. Bugün de kendini televizyon kanallarında çıkartan, işte Arap baharı diye bilinen olaylara benzinden giden bazı insanlar var. Her gün her cuma hutubelerinde ne yapıyorlardı bunlar? İnber'den, Kürsü'den bir gün Mısır hakkında, bir gün Libya hakkında, bir gün Suriye hakkında, bir gün Tunus hakkında konuşarak oradaki halkları ne yapıyordu? Ayaklandırıyordu. Peki bu eylemlerden, bu hareketlerden insanlar ne biçti? Şimdi bugün, hani tarihi çok iyi bilmeyebiliriz. Tarihi çok okumamış olabiliriz. Ama bugün şu hadisleri duyduktan sonra gelin şu son bir iki yıl içinde İslam coğrafyası üzerinde yaşananlara bakalım. Hala her gün haberlerde görüyoruz ki Tunus'ta ne oluyor, olaylar oluyor, gösteriler oluyor. Her gün 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi, her gün hala üzerinden bir sene geçmiş, iki sene geçmiş ölmeye devam ediyor insanlar. Değil mi? Yani. İslam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere bunu mu tavsiye ediyor? Bunların emri Hayır. Ne yapacağız arkadaşlar? Sabredeceğiz. Sabır üzere olacağız. Fe innehu men haraca sultanı şibren mâte cahiliye. Kim diyor sultanın beyatından, sultana itaatten bir karış çıkarsa, bir karış çıkarsa, cahiliye ölümü üzere ölmüştür diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadiste ne? Muttefakun aleyh hadislerden. Ben yani aleyhisselatü vesselam çok aşık bir şekilde konuşuyor arkadaşlar. Yani. Çok salih bir şekilde konuşuyor. Münker olan şeyler göreceksiniz. Kayırmalar göreceksiniz. Siz diyor hak, onların sizin üzerinizde olan hakkını verin. Kendi hakkınızı allah Teala'dan isteyin. Evet, bu baptaki dokuzuncu hadis An-ebi Hurayra radıyallahu anh قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> "Men ataani fakat ata Allah." Diyor ki Aleyhisselam kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yani Resul'e itaat Allah'a itaat demektir. Çünkü Allah kala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? "Eme ataakumur rasul fehuzuhu." Allah Resulü size neyi getiriyorsa onu alın. "Ve mennehaakum anhu" Fentehu. Sizi neyden yasaklıyorsa, neyden alıkoyuyorsa, onu hemen bırakın. Değil mi? Başka bir ayet-i kerimede Allah Teala ne diyor? Oma kana li mu'minin, vla li mu'mine. İdaqadallahu ve rasulu amran, an yikun alhumul khiretu min amrihum. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman, artık hiçbir mümin ve mümine, erkek ve kadın iman edenler için o konuda ne yoktur? işlerinde artık bir seçme hakkı yoktur. Yani Müslümanlık bunu gerektiriyor. İman bunu gerektiriyor arkadaşlar. Başka bir hatta ne diyor Allah Teala? "Fela verabbike la yu'minun hatta yuhakimu kefi ma şajara betweenhum." Rabbine yemin olsun ki onlar kendi aralarında çıkan anlaşmazlıkta seni hakem tayin etmedikçe <gülüyor> ve verdiğin hükümlere razı olup kalplerinden hiçbir sıkıntı hissetmeden, tam bir şekilde teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar. Yani bazıları var bugün, ben diyor Kur'an'da olana ne yaparım? Uyarım ama sünnette olan şey benim için bağlayıcı değildir. Ya bu adam, zaten Kur'an'ı bilmeyen bir adamdır. Değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّٰهِ Kim bana isyan ederse, emirleri mi, çiğnerse, Allah'a isyan etmiş olur. وَمَنْ يُطِعِ emira, فَقَدْ اَطَاعَن۪ Kim diyor yöneticisine itaat ederse, bana itaat etmiş olur. وَمَنْ يَعْصِي الْاَم۪يرَ فَقَدْ عَصَان۪ Kim de yöneticisine isyan eder ise, kime isyan etmiş olur diyor, bana isyan etmiş olur. Onun için... Bu konu önemli bir konu. Önemli bir mesele. Aleyhisselatü Vesselam bir hadis de diyor ki yine, hadis yine Sayy-i İsmâ ve atî. Yönetici ne diyor? İşit ve itaat et. Ve indaraba zahrak ve ahaza mâlek. Hadise bakın arkadaşlar. Sırtına vursa da elinden diyor ekmeğini alsa da işit ve itaat et. Kime? Yöneticine. Yani İtaat etmede, işitmede o kadar bir mübalağa var ki arkadaşlar, gelip elinden ekmeğini alsa, sırtına vursa, diyor ki işit ve itaat et. Allah'a havalet, bırak. Ve selef, bu ümmetin selefi de aynen bu şekilde ne yapmış? Davranmış. Son hadis. Bu hadisin senedinde zayıflık var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem من اهانه سلطانه اهانه الله Kim sultanı? Kim? Kim? yöneticiyi küçümserse, küçük düşürürse Allah Teala da o kimseyi ne var? Küçültür, küçük düşürür. Evet. Bu hadislerin ne manaya geldiğini, neler içerdiğini sizlere söyledik. Biz biz halklara düşen yöneticilere karşı nedir arkadaşlar? Sabırdır. Bu itikat, bu akide Ehli Sünnet ve Cemaat'ın akidesidir. Bu konuda bunun dışında konuşan kimseler hevalarıyla ve hisleriyle konuşmaktadır. Bu konuda insanlar belki gazetelerde, belki televizyon kanallarında, belki radyolarda böyle ağdalı, güzel, süslü cümlelerle, kelimelerle konuşabilir. İşte görmüyor musunuz ne kadar büyük zulümler var. İşte insanlar kayırılıyor. O i̇halelerde fesatlar var gibi böyle insanların nefislerini okşayan, İnsanların hislerine hitap eden şeyler söyleyebilir. Ama Allah'ın dini böyle söylemiyor. Allah'ın dini sabrı tavsiye ediyor. Ve bu ayetleri bu hadisleri okuyan ilim ehli, bu ümmetin selefi bu şekilde amel etmiş. Bu şekilde ne yapmışlar? Davranmışlar. Evet. Önümüzdeki hafta, burada bununla yetinelim. Bâbun nehi an sualil imara yöneticiliği istemek yönetici olmayı istemenin nehyolunduğu babı yani yönetici olmayı arzulamak, istemek, bunun peşinde koşmak hoş bir şey değil. Nehyolunmuş bir şey. Yasaklanmış bir şey. Buna değineceğiz Allah nasip ederse. Ondan sonra bir bu konuyla alakalı bir bahsimiz, bir iki bahsimiz, bağımız kalıyor. Bu ardından da Kitabül Edebe Allah nasip ederse geçeceğiz. Bunlarla yetinelim. Sorusu olan arkadaşlar varsa sorularını alabileceğiz. Subhanak ve ve hamdik. la